geleceği. hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. BBC'de yer alan habere göre Amerika'da laboratuvarda üretilmiş bir etin insanları yemesi amacıyla satılmasına ilk kez izin verildi. Amerika Gıda ve İlaç İdaresi yani FDA'nın hücre kültüründen üretilen tavuğun satışına Onay verdiği bildiriliyor. Kurum sürecin çok dikkatli değerlendirildiğini de açıklamış. Laboratuvar üretimi tavuk özel bir şirket tarafından çelik tanklar içinde canlı hayvanlardan alınan hücrelerle elde edildi. Firmanın yöneticisi Uma Valetti birçok şüpheci bakışın bulunduğu bir ortamda bugün bir tarih yazarak fdi'den üretilmiş et onayı alan ilk şirket olmayı başardık dedi. Ancak firmanın raflara ürün getirebilmesi için aşması gereken bazı engeller daha var. Etlerin üretici merkezin de resmi bir onay alması gerekiyor. Ancak Valetti gelinen noktanın besin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu iddia etti. Benzer ürünleri geliştirmeye çalışan besin startupları da var. Daha çok firmanın başarısı karbon salımı başta olmak üzere canlı hayvan endüstrisinde kullanılan diğer kaynakların korunması anlamına geldiği iddia edilmiş üretim. Etlerinin gelecekte pazarda önemli bir orana ulaşması ise bekleniyor. Daha önce Aralık 2020'de Singapur'da Amerika Birleşik Devletleri'nden önce tamamen laboratuvarda üretilmiş protein satışına onay veren ilk ülke olmuştu. Merkezi San Francisco'da olan bir girişimci şirketi laboratuvarda ürettiği tavuk etini Singapur'da satışa çıkarabilmişti. Yapılan iki araştırma 2030 itibariyle laboratuvarda et üretimi maliyetinin normal et üretimiyle yarışabilir hale gelebileceğini öngörüyor ve üretilen etlerin de 2040'da küresel et piyasasının %35'ini oluşturması öngörülüyor. Oysa hiç et yemesek ve vegan olsak daha iyi değil mi? Laboratuvarda veya hayvanlar öldürülerek üretilmiş olsun her iki halde de. Et bitkisel muadillerine göre çok daha fazla varlığı yok ediyor. Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Aydın'ın Bozdoğan Ören Taht mahallesinde bir şirket, 638.072 hektar ruhsatlı alan içinde, 78 hektar alanda etkili olacak kömür ocağı çalışması için çevresel etki değerlendirmesi başvurusunda bulundu. 110 futbol sahası büyüklüğündeki alan için başvurunun incelenmesi sonucunda valilik, ÇED yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince ÇED gerekli değildir karar verdi. Allah Allah kömür madenleri için 78 hektar ÇED gerekli değil. 3 milyon 200 bin TL değerindeki proje kapsamında yıllık 2 milyon ton ocak kazısı yapılacak. Sahadan yıllık 1 milyon ton kömür üretecek ve hafriyat atığı olan PASA'nın ise 1 milyon tonu bulacağı öngörülmüş. Proje alanının içinde yerleşim alanı yok ancak en uzak hane Alana sadece 65 metre mesafede proje sahasının içinde orman ve tarım alanlarının yer alması ise dikkat çekiyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nden orman izni alınacağını belirten şirket kesilecek ağaç sayısının 5 katı kadar ağaç dikileceğine öne sürdü. İçinde kaynadığımız kendi kazanımızın kömürünü görüldüğü gibi çıkarmaya devam ediyoruz. Suları da kirletmeye devam ediyoruz. Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldü iddiası üzerine. Sudan numune alındı. Kuraklık nedeniyle debisi çok düştü Meriç Nehri'nin. Edirne'de Doktor Mehmet Müezzinoğlu köprüsü kesiminde beyaz köpüklenme oluştu. İnceleme yapan ekipler sudan numune aldı. Nehrin su akışının yavaşladığı kıyı kesimlerinin bazı bölgelerinde yosun birikintisi ve plastik atıklar gözlendi. Türkiye'nin neredeyse bütün akarsuları tarımsal kaynaklı azot ve fosfor kirliliği yüzünden Kirlenmiş durumda. Bunun yanında da plastik kirliliği almış başını gidiyor. İnsanlık doğayı çöplüğe çevirdi ve gitgide daha da kirletiyor. Acil bir türetim ekonomisi ihtiyacı her geçen gün büyüyor. Tüketim değil, türetim ekonomisi. Yeşil Gazete'nin aktardığı bir haberde Türkiye'den 30'un üzerinde ekoloji örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istik Lale'deki bombalı saldırıdan günler sonra Kuzey Suriye ve Irak'ta başlattığı hava saldırısına karşı savaşın en büyük ekolojik yıkım olduğu başlığıyla bir açıklama yaptı ve diyorlar ki doğa ve yaşam savunusunun sınır tanımayan anlayışıyla yeryüzünün bir bütün ve bütün canlıların yaşam hakkı olduğunu altını bir kez daha çiziyoruz. İnsanlığın ve doğanın ihtiyacı daha fazla bomba, daha fazla kimyasal, daha fazla ölüm değildir denilen açıklamada mevcut sürece kapitalizmin Savaş politikalarıyla gelindiği vurgulandı. Yakın tarihte tüm dünyada 100 milyona yakın insanın öldüğü ve silah üretiminin ortaya çıkardığı ekolojik yıkımın büyük sorunsalığıyla karşı karşıya olduğunu altı çizildi ve saldırıya ilişkin şunlar dendi. 19 Kasım gecesi Rojova'ya karşı başlatılan ve devam eden hava saldırılarında şu ana kadar hastanelerin, sağlık ocaklarının ve elektrik tesislerinin vurulduğunun onlarca sivilin, hayatını kaybettiğini, yüzlerce insanın yaralandığını ve tabii ki sayısı belirsiz hayvanın zarar gördüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Doğanın ve yaşamın en temel ihtiyacının barış olduğunu bilen biz, doğa ve yaşam savunucuları, iktidarın savaş politikalarının ve bugün gerçekleştirilen saldırının karşısında barışın ve halkların kardeşliği yanındayız. Muhalefet partilerini, sendikaları, demokratik kitle örgütlerine kısacası herkesi savunmaya çağırıyorlar.